Bir anla değişir vazgeç okay. Radio Tudes'in sabahlar sabahları hoşgeldiniz sevgili dinleyiciler Fransa parlamentosundaki oylamayı protesto etmek için Bugün yıllardan sonra üçümüz bir, bir araya geldik ilk defa Ben bu e, alkışla destek veriyorum Gerçekten Oktay'ın fikriydi bu Ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye Dün hatırlayacaksınız çok ölçülü tepkiler ortaya koymuştu Avrupa'daki bazı ortalamaları okurken Fransa'yı vermemişti Evet. Bu yani. kulağına böyle mi Seni kullanana geldim benim burada. bende 2 gündür e, bireysel eylemimi yapıyordum. Sessiz kalma eylemi. Fahir de Fransa'yı e, protesto etmek için 2 gündür yayına çıkmıyorum biliyorsunuz. Hayır senin ama sadece hakkını yemeyelim Fahir. Sadece bununla değil. Biliyorsun Fahir İtalyanca kursuna başladı Ege. Aa evet İtalyanca doğru. İtalyanca kursuna başladı. Bu da Fransa'ya en büyük ders Aynen. olsa gerek. Fahir'in yayına gelememesinin bir nedeni biliyorsun halı amaçlarıydı. Sosyal hayatındaki her adım yayınına etkiliyor İtalyanca'da yorulup mu gelmedin ertesi günden? Ee, tabii Hayır canım. Ne? Ha. Buyurun. Hayır canım. <gülüyor> ben hiç öyle düşünmedim. Yani Fransızca kursuna bıraktın. Hiç başlamadım. Yani Fransa'dan yoğun <gülüyor> talep vardı bir süredir. Lütfen başlayın diye. Monsieur burada ismini vermek istemiyorum. Ee, Bilmediğin için <gülüyor> Fransız <gülüyor> Evet Monsieur Pierre. Pierre. <gülüyor> <gülüyor> sürekli baskı yapıyordu ancak e, bu son gelişmeler artık bardağı taşıran son damla oldu. Ve ani bir kararla biraz fevri hareket ettiğimi ben de biliyorum. Hemen İtalyanca kursu. Ne kadar. öğrendiniz ilk gün? Çiğande, ee, bonjour, di kultura ee, bon evet, ee, peçere, allora gibi bir şey tam olarak yani. Bunları Boz zaten. Seyde diye... de öğreniyorsun ya, allora lafını. Uygur kardeşleri izleyerek de öğrenebiliyorsun. Faire bir bir şey soracağım fare. Sor İki gündür bizim dedik. Evet. Şimdi onu sonra soracağım da ne demekmiş bir onu öğrenir misin? İtalyan o zaman Aa, Aklıma gelmedi ya onu sorayım ben. Onu bir sor bakalım onu, ne demek? Onu demekmiş. sorayım ya. Kurs böyle mi bir şey ya dil kursu? <gülüyor> Hocam şey... <gülüyor> <Evet>. Can... <gülüyor> o Hocam iyi günler. Eee resepsiyon ne demek? Öyle mi oluyor? Valla aslında bize şey sordu. Bir derste. Türkçedeki İtalyanca kelimeleri falan yaz dedi. Böyle yarışma yazdım, Ben yazdım Opera yazdım <gülüyor> Sonra Mezo Soprano falan ya Pizza yazdım Birinci ha. olduk zaten Bir rakim oldu Benimize büyük fark atarak birinci olduk Opera ve müzik terimleriyle sadece şey yapmışsın da Tabii gözde oldum Küme çalışması mı var? Küme çalışması var O biraz sor soruma gidiyor bu yaştan sonra ama Çünkü herkes genççeme Fahir sınıf arkadaşların nasıl biraz anlatsana Bana anlattı Gibicesini <gülüyor> O şeyden bahsinsene Fahir En güzeli o bence senin kıskandığın cebinden balya balya para çıkaran. Abi hakikaten ya öyle bir kitap almaya gittiğimizde böyle. Ondan Hı -hı. sonra şimdi önünde 50. Sen alamadın mı kitap? Ben alacağım ama benim üstümde çok fazla nakit yok biraz utanıyorum. Burs A bekliyor Fahir. Ondan sonra adam bir cebinden çıkardı. 50 milyonlar böyle balya. Hadi ondan ya. sonra hanımefendi de çok nezih acaba 40 milyonunuz var mı diye öbür cebi çıkardı 50'likler balya cüzdanı açtı. Orada böyle elliliklerin arasında gariban iki yeşil sıkışmış onları çıkarttı verdi. Çok teşekkür etti. Oktay dedi sen de yapsaydın ama ben tedariksiz gitmiştim yani. Hadi ya. Va çok güzel esnaf dostumuz var yani. Güzelmiş valla. E evet. bir şeyler öğrenince Bir şeyler öğrenince ben buradan öğreteceğim. Kaç gün gidiyorsun haftada? Haftada iki gün giyibicisine. <gülüyor> ne zaman ikincisi? <gülüyor> i̇kincisi dün. Dün ha iki defa gittin sen. İki defa gittim. Dün gittin mi sen? Dün çok Yayına zor. Yayına gelmedin İtalyan'daki kursuna mı gittin? Akşamda ama mı? Akşam olduğu için. Kendim, akşama toparlanmış. Akşama toparlanmış. Kendim. Zorla gittim. Allah'tan da gitmişim. Ne öğrendiniz ikinci gün? İkinci gün günleri öğrendik. Söyle bak bugün hangi gündeyiz? Bugün <gülüyor> tekrar edemedim eve gittiğimizde o yüzden bilemiyorum. Dün hangi gündeydik onu söyle bari. Dündü e, biz pazartesi lunedi. Ondan sonra mercedi galiba öyle devam ediyor. Ama ben size öğreteceğim hiç merak etmeyin. Fahir bile İtalyanca derslerine hazır olun. Bizim durumumuz yok. Oktay'la yan yana gelsek Balya'nın daha B'si olamayız yani. Tabii canım. Eh. Sizi de esnaf camiasına bekliyoruz en yakın zamanda. Peki şimdi sen günleri öğrenmedin diye öbür pazartesi gittiğinde sana bağırmasınlar. Yok bağırmazlar. Bağırmıyorlar ya, mı? Orada bağırmıyorlar zaten. İtalyanlar biraz da sert olur Fahir. El kol hareketi yapıyordu ilk günden uyardım zaten. Akdeniz kanalını açıyoruz Akdeniz falan, değil mi? Burada dedim geçerli değil dedim. Eline koluna hakim oldu dedim. Sen diye mi konuştun? Sen de onlara ne öğreteceksin? Gazete aldıktan sonra gelirken söylüyordum Fahir. Ya o... Hadi söyle Türkçe öğreteceğim. Can Karlo bizim daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Hocasına da öğreteceğim. Ona Türkçe öğreteceğim. Şu mikro... bir kapatsana mikrofonları Fahir bir söylesin sana. Evet, ben tahmin ediyorum şimdi sabah sabah duymasaydım ben bazı şeyleri. <gülüyor> <ya. gülüyor> Ama Fahir çok güzel yapıyor onu. <gülüyor> yapsa hadi. Ya hayır, onu yapmayacağım. Ya, bir yap, bir yap, ya, ya. hadi. Valla daralarım ya. Dur benim mikrofonumu da kapatayım. Evet söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Rahatladın mı? Ya <Yeah>, rahatladım <gülüyor> çünkü demek ki yani her şeyin üstünden sünger gibi geçip gitmiyor zaman. <gülüyor> i̇lk bir anda dönebiliyoruz ben, bir kelimeyle. Deli misin ya? <gülüyor> Havuzalarımızdan çıkmadı. Yıllarca ben bunu ilk yapacağım yapacağım yapacak yer bulamadım. Şimdi elime fırsat geçmişken kaçırır mıyım bu fırsatı? Bence Time. Ankara'da kullanılan bir İtalyanca laf daha var ya. Ne var? Gerçi Fransızca mı o bilmiyorum da. La bebe. <gülüyor> o, o da sevdiğim mi? O İtalyanca mı Fransızca? Yani yani. La bebe, la bebe, il bebe olsaydı. Ilbe İtalyanca olacak La bebe O zaman edelim. mesela İller Bankası da Doğru. İller Bankası <gülüyor> İtalyanca'da, Türkçe'mize kalmış. Hadi buyurun Faire, bunca, ha, bunca saat sonra bir <gülüyor> haber verin bakalım. Geçmiş olsun bu arada hepimize İlk haberimizi vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Latin Amerika kökenli ünlü sanatçımızdır kendisi. Jennifer Lopez Bravo tebrik ediyorum Jennifer Lopez markasıyla Dünyada satışa sunulan donlar Bundan sonra Antep'te üretilecek ee, Antep'e Jennifer Lopez rüzgarı mı? Valla Jennifer Lopez de Antep rüzgarı esiyor Diyebiliriz bu durumda Çünkü donları giyecek olan Jennifer Lopez Zaten fazlalıkları da satıyor kendisi ee, J-Lo markalı iç giyim ürünleri Bundan sonra tamamen Türkiye'de üretilecek Antep'te iç şey, iç giyimde bir numara J-Lo markalı Bende burada şey gibi oldu <gülüyor> Ee, en önemli özelliği dikişsiz olması bu, e, yekpare denen yekpare de nasıl don yekpare olur ya ben de onu çok merak ediyorum abi nasıl yapıyorlar dikişsiz don düşer Ka şey, katlama mı yapıyorlar nasıl yapıyorlar ya bana da bir tuhaf peştemal gibi olsa hani böyle sararsın bu belinden hop içine sokarsın o durur presle mi acaba don kav kavislerini o bilirsin nasıl yapılır don abicim ee, zaten don dediğim şey yekpare olmaz mı ya Cık, dikiş yok abi dikiş herhangi bir yerinde dikiş yok yani Hiç ne paçasın... yanında ne paçasında ne bir şeyinden. Hiçbir yerinde çok affedersin. O bel kısmı esas önemli olan o. Üst taraf. Çok sıkmaması lazım iz yapar. Doğru. Yakında satılır zaten. Jennifer Lopez'in donları bunlar diye. Ben de güzelmiş piyasaya verilir onlar. Erkek Bardım. için yok ama değil mi? Jennifer. Yani artık erkeğine bağlı bence. Doğru. <gülüyor> İsteyen tercih edebilir herhalde. Öyle bir zorluk şeylik yok. Mark Antony diyorum o size. Teşekkür ederim. İngiliz bir mucit. Ne yapmış olabilir? Mucittir kendisi. Mucittir. İngiliz mucit dediğin Adnan Şensiz mi? <gülüyor> Hayır o İngiliz Adnan olarak geçiyor. Sevgili dinleyiciler işleyecek miydik o haberi Oktay? Yok. İşlemeyecektik o zaman bilelim de. Adnan Şensiz İngiliz vatandaşı çıkmış. Ha, İngiliz vatandaşı çift pasaport almış ama gazetede haberi bunu işte bu haberi şey diye bulduk. İngiliz e, vatandaşlığını bulduk Adnan Şahses'in diye veriyor ama Adnan Şahses'in öyle bir fotoğrafı var ki Gizliyor gibi değil Gizliyor. Böyle evet, evet. böyle gülüyor Öyle bir fotoğraf çok mutlu yani aynen. Şimdi neyse İngiliz mucit Bundan sonra benim aklıma İngiliz mucit İngiliz bilim adamı deyince gözümde canlanan şey Artık böyle bir tane sarışınımsı adam değil Adnan, Adnan Şahses'tir haberiniz olsun Ben Son dakikada torbaları aldırdı ya i̇şte Tam, tam bence İngiliz, İngiliz Beyefendisinin hatları ortaya çıktı benim İngiliz yazarıda. boboç vardı bundan önce Şimdi İngiliz Adnan olacak artık İngiliz Adnan var. Ama Adnan. biz Adnan İngiliz Mucit'ten bahsedeceğiz Suyu devreden çıkarmış İngiliz bilim adamı Ben suyu Okuru... devreden çıkaralı yıl oldu ya <gülüyor> Su ben hiç hayatıma gelmiyor Geçen gün bizim evde sular kesikmiş Benim haberim olmadı Düşün orada hesabını size bırakıyorum Doğru bürge ne yapıyor peki O komşular yardımı taşınıyor böyle ya, kova kova. Bir sıkıntılar yaşadı gün boyunca. Ne oldu dedim senin bugün canı biraz sıkındı. E sular kesik haberin yok mu dedi. Aaaa dedim. <gülüyor> Yapma ya dedim. Vah vah deseydin. Öyle geçti bir gün. Simon'u biliyorsunuz İngiliz. İngiliz Simon. İngiliz Adnan'dan sonra dünya üzerinde en çok bilinen ikinci İngiliz. kişi İngiliz Simon. 4 adet 500 wattlık ampul ısısıyla 6 dakikada ideal katılıkta yumurta haşlamış. Ampul yumurtası mı? Ampul yumurtası. Bu yumurta haşlama benim hayatımda çok yer tutan bir şey değil. Yani. Niye ya. Niye insanlar bunu geliştiriyorlar? Haşk yumurta en besleyici ne? Adeta bir ne deposu? Protein deposu. Tabii değil mi? Protein deposu. Ama yani bunu illa haşlamana gerek yok ya. Kır şeye, sahana, sahana. Zeytinyağlı. Bombanya bom kardeşim. O biraz sıkıcı galiba ya. Bunlar bir de ideal Neyin kıvam sıkıcı? dedi. Haşlama yumurta ya. Ha. Haşlama yumurta. Dünya en sıkıcı şey ya. Pikniğe giderken ancak. O da pikniğe en çirkin gıdası. İşte soğuk soğuk. Daha da beter olur. insanın ağzında bir tuhaf tat bırakır. Belki belki biraz Go şeyde. <gülüyor> Neydi o öbür şey ya? Piyaz. Piyaz da biraz kabul görür. O da bir dilim. Yani ben, ortasındaki kalınca şeyli olan. En son yenecek kısmı mı Heh. diyorsun? Piyazın S en son yenilen kısmı olan yumurta kısmı olabilir. Valla arzunuza göre Oktay Çok Bey. Çok teşekkür ederim. Şöyle demiş. Ampulü demiş. Ampul ısısında yumurtayı haşladığım Suyu devreden çıkardım. Kimse üzülmesin demiş. Bundan sonra susuz getirir. Onu, ona demiş. gerek yok yumurtayı ki. Simon'dan geçir. önce bizim akım vardı işte. İki sene önce adam ampulle ısınma teknolojisini geliştiren <gülüyor> adam diye. <gülüyor> Hangi bizim, bizim akım, Evet ya öyle haber şey odasında. Bir gün bir girdim böyle. Çok soğuktu bir bir ampul takmış, onun da duyunu falan bulmuş. Ne yapıyorsun abi dedim böyle. ısınıyorum dedi. Cevcim miymiş bizim Akın? Ben dedim sonra bunu yayında söyledim diye bir yıl bende konuşmamıştı ya. Ama dönüp dolaşıyor, geliyor. Bak Simon, Akın uyuyor bizim. Valla orada. Yuduk çocuk Adam yine bir sene konuşacak tam araları düzelttin Hastayım mastayım Ayağını acıdırdın de demin çay da alırdın kendine Çocuğa şimdi yine bir sene bir, bir buçuk sene en az Ya konuşmasa bu... oldu mu Akıncım benim ya Ben çocuğun değerini bilmediğimize yanıyorum Biz orada gülüyoruz eğleniyoruz Bak elin İngiliz'i Orada Simon Maymun yumurta açlıyor. Vallahi Bizim Simon. aklımıza gelmedi ki. Biz yüce... de asfaltta yumurta pişirdik. Tabii ki kaç yıl önce. Kaç sene önce. Her senede yapılıyor bir yaz şenliği gibi. Antalya'da asfaltta yumurta kıran bir tane. Nasıl işsiz güçsüz adamlar var ya. 5 <gülüyor> tane adam bak la, la la diye asfalta yumurta kırıyorlar ya. Yani. Sonra birisi de gelip ekmek banıyor pişti diye. Hakikaten. İcadını patentini almış bu Simon. Bak hiç akın değerlendirmedik. Biz haberi şey yapıyoruz. Adama geçen sene değil ki patentini alsaydı çok para kazanabilirdi o hareketi. Türkiye'de patent kurumu biraz ters davranıyor. Yurt dışında bu patent kurumunda insanları bilime teşvik ediyorlardı. Türkiye'de böyle bir şeyin patentini almaya gittiğinde dövüyor. Ya git kar, düzgün bir şey icat et gel diye. Ama ben işte yumurtalarda şey yaptım böyle böyle ampullerle falan deyince hakikaten yani patent kurumu bizim gibi davranıyor insanlara. Ki orada yatırgamamak da lazım ama yatırgamamak da lazım kim bilir ne fikirlerle kaç kişi gidiyordur da uğraştırmayın bizde orada biraz da şey var. Vallahi şey yazık lazım. bu çocuğa biraz destek çıksaydık var ya çok Sayman da güzel mı? para kazanır. O kınacağım nez öyle alemin sayımını da ben destek çıkacağım ya. Ben bundan sonra Adnan şanssız. İngiliz uçağımym ben affedersin. Ha, Adnan şanssız olsa gene bir şeyim var yani. Sempatim var. Sempatim var. Adnan abi dersin. Bir şey Abimizdir yaparsın. hepimizin abisi. Ama yani akın kıymetini bilemiyoruz bu çocuğa destek çıkmak lazım. Siz hiç patentini almaya düşündüğünüz bir icatta bulundunuz mu? Patentini bir şey icat etseydim he? zaten. Onu kimse engel olamazdı patentini almamın karşısında. Ya yani, yani biliyorum aslında anlamsız bir cümle gibi gelebilir ama kendi içinde çok mantıklı. Ben hiçbir şey icat edemedim. En ufak bir şey icat edemedim. Niye canım ben senin icadını biliyorum. Neydi o? Aa, bu e, ataçlardan bildiğimiz ataçlardan kapı portatif Aa, askılığı. Doğru ya ya ege bunları zamanında yazmadığın Hiç. için espri bankana unutuyorsun. Ondan sonra eli kokutmadan eli sigara içen gene Ataş'tan aynı yapınan. ataçtan yani basit bir makineyi ve basit bir icadı daha adeta komplike bir şeye dönüştürdünüz. Güzel güzel bir yani silah. Yanına bir tane ataç alarak çıkıyorsun. Her türlü problemini hallediyorsun. Mesela oktay çok güzel yani böyle mesela yağmurlu yani bir yabal. Sigarayı hatırlıyorum. Ötekini neydi? Ataçı At. böyle askı haline getiriyorsun. Kapı üstüne tak koyuyorsun. Ceketini asıyorsun. Yemin ediyorum sana var ya pırıl pırıl. O kadar güzel kalite bir icat. Demek ki bizde bu göz yok. Yani... Biz hani Türk olarak şey yapıyoruz. Bir icat bulunca ben bunun patentini alayım değil. Ben bunu yayınlayayım, dostlarımla paylaşayım diye düşünüyorum. Evet. Maalesef. Mantık orada farklı. Bak, Akın da öyle yaptı. Bugün yüzlerce belki ampulle ısınıyor. Refin odasında ampul. Amp ampul. Ee, işte en basitinden benim evde ya. üç odayı ben sırf ampullü istiyorum ya. Ve yani gerçekten önemli. Gerçek bu adama para verecek olsa bu adam benim Kaç yıl evinde misafir etmem lazım. Yani hakkı ödenmez yani. Onun yerine parasını ver direkt. Bas ba <gülüyor> Bir şey çıkar, bir bir şey çıkacağız artık bilmiyorum. O zaman ben sizi e, uğurluyorum. Hatta <gülüyor> köpeklerle kovalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım abi hastayız bi, bi, ya. Bir saniye daha bekleseniz reklanlar sırasında gayet güzel öksürüyoruz. Ama çok şuraya geldi. Ege Tam burada Bak. nasıl kırıl hırıl taşıyordu. Bitirdim deyince ben de bir heveslenmem gerekiyor. Ay ay, ay ay ay Dün dın dın ay ay Ne atta de katıya.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 spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın sadır Aile Kasım'ın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi, günaydın. Alo. Alo. Heh. Alo. Ses, bir deneme. Alo. Ses. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Demircan abi, alo. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Gelmiyor sesiniz. Beş, beş. Tamam geldi. Geldi mi? Geldi çok güzel geliyor. Beş, geldi. beş. Aferin sana koca genişim. <gülüyor> <gülüyor> Bana bunu o da dedirttiniz Demircan abi. O, çok güzel esprilermiş bunlar. Aferin ama benim yapmak istediğim bir başka espri var. Umarım sen. Lütfen. Buna hiç günmüyoruz biz radyocular. Bu değil, bu değil. Ne beşi ya? Hiçbir dünyadan bir haberin yok aile. Hiçbir dünyadan haberin yok. Kaç dünya var haberimizi alacağız o dünyalardan? Bugün ne maçı vardı? Türkiye. Afedersin. Kimin oynadı? Doğru. Mordovya oynadı. oynadı. Kaç kaç yendik? 5-0. 5 dememin işte espirisi de olur. Onu sıfırla diyeceksin. Espirisi orada. Nasıl? O zaman dört de daha komik. Nasıl kol attık oğlum. Dört ne? Ne dörtte ya, Hakan ne Şükür diyor? atmadı mı dördünü? Ya bana Hakan Şükür'ü. O da espri değil mi? Bırak Hakan Şükür'ü. Zaten sinirliyim. Ne sinirlisin espri yapıyorsun bir taraftan. Şimdi milli takımımız 1-0 yendiği için tabi ki mutluyuz. Ama Hakan Şükür 4 gol attı. Şimdi artık konuşmaya başlarlar. Kral geri döndü. Kral dört gol attı. Kral en büyükmiş. Kralmış Bakayım, dört ben, gol attı. Bakayım ben elim elimde posta gazetesi var şu anda. Bak bakalım. Şükürler olsun diyor Hakan şüküre gönderme Ş yaparak. Şükürler olsun efendim Hakan en en güzelmiş golcüymiş dört gol atmış falan filan bunlar yazar artık. Ne yazsın demiyor abi dört gol atmış adam. Arkadaş burdan şer makış diyorum duyurmak istiyorum. Neyi? Kimse kimsenin Kimse kimsenin bekçisi tek, değil. Bekçisi olmasın. Doğru. Yarıcısı da olmasın. E ne yap? Tebrikte etmeyeceğiz mi 4 gol atan adamı? Ya, ben ne? burada Hakan Şükür alnından öpüyorum. Şimdi evet, helal olsun diyorum. Keşke şu bağlantıyı seninle yapacağımıza bu sabah Hakan Şükür'le yapsaydık diyorum. Haberim. oylar bundan sonra sana gelecek. Demek ki senin de bir amacın var. Neymiş amacın? Senin de amacın gazetelerde kaşımız olmak demek ki. Ne alakası var şimdi? Ben bunlar yapmıyorum diyor. İşte gazetelerde yazamıyorum. Kimse Demeci bana abi, yazdırmıyor. Sizin gazetelerde yazamamanızın nedenini ben söylemeyeyim burada. Neymiş? Okuma yazma bilmemeniz. Peki şimdi çağımız ne çağ? Bilim bil, çağ. <gülüyor> Hayır. Çağı. Çağımız her şeyi bilmek zorunda olmadan, olmadığın bir çağ. Tamam. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Önemli olan o bildiğin şeyleri nasıl anlatabilirsin başkalarına? Önemli olan bu. Nasıl anlatacaksınız Demircan abi okuma yazma bilmeden? Benim yanıma bir iki tane asistan gibi bir şey verilir okuldan. Evet. Onlara söylerim onları da eder. Sen mesela bu programda beni Yardımcımsın değil mi? Evet doğru. Ben Mesela telefonu ben mi ediyorum sen mi ediyorsun? Ben ediyorum. Ha, ben telefonu etmeyi bilmiyor olsaydım ne olay yoktu? Yani şimdi dur. Ben telefonu etmeyi bilmiyor olsaydım aynı şey mi oldu? Evet. Sen bana telefon etmeyi yapıyordun? Önemli olan burada nedir? Benim yorumlarımı almanday mıdır? Aynı şekilde... Ama işte ben Hakan Şükür gibi, efendim bir başka mesela Christopher Down gibi adamlara yalakalık çatmadığım için bugün buradayım. Kötü mü yeriniz yani sizin? Kö köşe yazar <gülüyor> olamıyorum ben. Köşe ne vermiyorlar yani. Radyo programınız var. Daha güzel değil mi? Daha güzel. Ben zaten şikayetçi değilim. Hağa şükür konuşmaktan şükür. Bu laf benim içime oturdu. Bulas <gülüyor> beni, bu laf beni bu laf seni e İçinize oturmuş işte. İleri geliyorum ileri. Şimdi size oturmuş. Ama ileride. Aa şimdi etkilemiş. size etkilemiş Şimdi. Ben ileride unuturum ya bu lafı. Ben şimdi telefonu kapatalım unuturum ben bu lafı. İleride her zaman karşına çıkacak nerede Bu, ya bu karşıma yanlıştan şey. Bu yanlıştan bir an önce dön Bu yanlıştan Nerede şey karşıma çıkacak Lütfen söyle ya nerede karşıma çıkacak Nerede karşıma çıkacağını ben söyleyeyim Mesela ben senin ileride mallarını almazsan Ne olur Benim mallarımı mı alacaksın ha, siz? Mallarını almıyorum Seninle hiçbir şekilde ilişki kurmayacağım Ne mallarımı alıyorsunuz siz Demircan abi Benim, Ben kervan mıyım? Keşf Çeşitli ürünlerini almıyorum. Hangi ürününü alıyordunuz daha önce? Ben neredeydi? diyorum ki çevremdekilere diyorum ki aman diyorum eganin ürünlerini almayın. Hiç kimse senin ürünlerini almayacak. Ondan sonra senin evin önüne geleceğiz. Mesela kravat düşünüyorum. Kravat yakacağız. Senin evinin önünde. O yüzden bu yapını geri al. Şu anda yoksa beni etkilemez. İleride seni etkiler. Ben ürünlerimden memnun olanların almayı... Ne ürünüm var benim ya? Bir ürünümü söyle. Onları bilemem. Beni hiç ben de o zaman seninle, ben de şöyle bir şey derim yarın. De. Bak şu anda demiyorum ama diyebilirim. Ben de seninle değil, o zaman giderim. Kimle? Hadi bir tane başka adam söyle bana. <gülüyor> ee, mesela seninle değil, o zaman giderim. Kimle konuşmak istiyor? Öyle bir başka radyocu mu? Ee, hayır. Başka biriyle konuşmak isterim. Aslında. Kimle? Yusuf abiyle konuşmak isterim. Kim Yusuf abi ya? Şeyden Trabzon'dan biri. Nereden tanıyorsunuz siz onu? Samsun'da tanışmıştık. Trabzon'dan Yusuf abi. Ben de seni. Ama şu anda, şu anda bunu demiyorum. Neden? Sen sen bir an önce bu lafını gören. Sana... On buçuk kadar mültec. Ya ne olacak Demirciğim git konuş Yusuf abiyle Ben de gerekirse ben de konuşayım. Şey gerekirse ben sana söyledim. Bir de şöyle bir şey düşün düşüneceğim. Şimdi milli takımımız çok başarılı. Evet niye niye bu mu? Şimdi niye bu mu? Şimdi bu takım olarak çok güzel oynadılar. Özellikle sabrı, özellikle cinci futbolcumuz. Özellikle Alkan Şükür. Alkan Şükür değil. Şimdi her şey çok güzel oynadı. Ama şu bir crash. Şimdi bir şey bir crash düşün. Crash mı? Crash. <gülüyor> evet. Yani anogul dediğimiz crash. Yuva ano. Yani. Yuva. Şimdi bir öğrenci öğretmen tarafından kırda ediliyor. <gülüyor> Sırtındaki Hayır. renklerden mi? Efendim? Ayırt edilmek ne demek? Yani. Uzaktan seçiliyor mu ya? Hayır. Yani daha çok seviyor. Ha, kullanıyor. Ha, bir kız öğrenciyi düşün. Küçük kız, bebek. Tamam. Anladın mı? O çok. Bu sefer ne oluyor? O kızı, kız çocuğunu mesela oyunlarda falan veya işte uyku sırasında hep örnek gösteriliyor. Hep aferin. Aferin Selin deniyor mesela. İsmi Selin olsun. Aferin Selin deniyor. Bir şey deniyor. Bu sefer ne oluyor? O kız çocuğu ne yapıyor? Şımarıyor. Niye şımarsın? Örnek olmak için daha çok uğraşmaz mı? Bak gördük işte Selin'in durumunu bugün. Kim o Selin ya? Yeni örnek mi görmedin? Görmedik ki durumunu. Örneğini orada vermedin örneğini. Nerede? Ne durumunu gördük biz? Hayır yani görebilirdik diyorum. Ya görseydik de diyebilirim. İşte mesela uzaklara gitmeye gerek yok Hakan. Okay? Lütfen. Uzaklara gitmeye gerek yok. Hakan Şükür'e bakalım. Hakan Şükür de işte küçük senin gibi değil mi? Dört gol atmış Demircan abi daha ne yapsın adam ya? Dört golün biri nereden? Penaltıdan. Penaltıdan. Tamam. İkinci sorumu soruyorum. Dört golün ikisi nereden? Kafayla. Kafayla. Bakın dört golün ötekisini ne lan? Ayakla. Ayakla. Soruyorum sana da. Bu adam ayakla gol atabiliyor mu? İkisini ayakla atmış işte. Bir tane için ayakla attı. Penaltıyı nasıl attı? Omuzuyla mı attı penaltıyı? O penaltıydı. O sayılmaz. Gazayla'ya da ayakla. O, o penaltı. Şimdi bu kadar çok fırsat verilirse küçük Selin'e... Evet. Herkese bu kadar çok fırsat verirse, herkes Selin olur. Öyle değil mi? Siz de Selin olmak ister miydiniz Demircan abi? Kim? Siz, küçük Selin olmak ister miydiniz? Olmak Lünevle isterim. Lünevle saçlarıyla fırfır koşan bir Selin olmak ister miydiniz? Olmak isterim. Tamam. Şimdi bir dakika, benim esas sorum Nasıl şu? bir ortamda büyüdüğünüzü anladık, evet. Bir kez soracağım ben. Şimdi, Ankara gücünden, milli niye hiç adam yok? Sizin yüzünüzden. Benim yüzümden, değil mi? <gülüyor> Benim yüzümden. Değil. Ben de bunu kabul ediyorum zaten. Benim yüzümden. Değil. Bana bir köşe vermemek için, hastelir. Köşe azarı beni yapmamak için birbirleriyle arşıyorlar. Vesteymanı çarşıp orbokonşüber ilk kaçıncı? Birinci. Birinci. Yani vestel modası var diyebilir miyiz? Efendim. Vestel modası var diyebilir miyiz futbolda? Ver de edebiliriz değil mi? <gülüyor> Başka diyen var mı bunu? Yok, modası var. Bak, sormak istiyorum sana, West Ham'ın çalışıp oradan neden hiçbir kişi yok milli takımda? Moda olduğu için mi? Hayır, ben bana şırk kaşa zar vermemek için West Ham'ın çalışıyorlar. Ankara gücünden adam e, adam yeni futbolcu alınmıyor takıma. İşte ben bu yüzden küçük Selin'den bütün küçük arkadaşlarımızın hakkını korumak için konuşuyorum Ege. Ve bu çekilemiyor. Ve bugün sen böyle dedin. Ne dedim ben ya? Selin'le konuşacağıma Hakan Şükür'le konuşurdum dedin. Ben, ben onu öyle demedim. Kaldı. Ben öyle demedim onu sen yanlış anladın. Ne dedin? Selin'le konuşacağıma dedim ben Hakan Şükür'le konuşurum. Küçük Selin'le konuşacağıma Hakan Şükür'le konuşabilirim. Ya sahibim, öyle mi dedin? Öyle dedim. ama tabii senin yerine de Hakan Şükür'le konuşmak isterim. Seninle mi dedin ama en sona? Efendim? En son, en son dediğini soruyorum. En son dediğini. <gülüyor> seninle mi dedin, seninle mi dedin? Şöyle diyeyim ben. Bir daha yavaş yavaş şöyle bakayım. Demircan Tılsım'la konuşacağıma Hakan Şükür'le konuşurum. Nerede? Radyoda. İşte aynı şey söyledin o zaman. E tamam evet ne hani olacak? Hani seninle dövürdün? Onun başta öyle dedim şimdi sonra konuştuklarımızdan sonra lafı çevirdim. Siz tepki gösterince lafı değiştirdim yani. Şimdi çok kafam karıştı haka benim. Ne yapacaksınız benim ürünlerimi almayı bırakıyor musunuz artık? Sen ürünlerine eğer bu lafı diyorsan bana sana belli bir müddet veriyorum. Evet. Sen belli bir müjde. Yoksa ben de senin hakkında açıklamalar yaparım. Hadi bekliyoruz. yerinde onları açıklar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ramazan Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bıy bıy bıy Oktay'cım diyerek <gülüyor> başlamak istiyorum. Buraları birileri temizliyor mu? Temizliyor evet. Gazeteleri alıyorlar abi yoksa... Abi alıyorlar mı çalıyorlar mı? Çalıyorlar Ben abi. satıyorum gazeteleri kiloyla. Bak gördüğün gibi bu çekmeceler hep mandal dolu. <gülüyor> Helal olsun. Keş mandal ve mantar karşılığını değiştir. Teşekkür ediyorum. Üçte bir şey yok mu Fahir? Üçte... Üst yazıyordu o radikanın Maalesef üzerinde. onların hepsi şey olmuş. Oktay Bey yanlış gazeteleri toplayıp gelmişiz. Şöyle ha, yapalım ben Ege. Ben yanlış gazeteleri ee, toplayıp gelmişim. Çok özür dilerim. Görev isterdi ki ben de e, aynısını yapayım. Şöyle yapalım Ege. Buyurun efendim. Kısa bir ara. Ama çok kısacık bir aradan sonra. Gazeteleri toplayalım. Kimse bu sattığın adamlar sen bize Göster. Ben zaman dalları vereyim size. Her çocuğu hani niye kandırıyorsunuz Hoşun gidin bakalım. Kim daha çok gazeteyle dönecek? Aranızda yarışma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız öpten? Ben faire e yarışmam. İtiyor, kakıyor faire yarışmalarsınız. Ben, sana... ben geliyorum. Siz sohbete devam ederken ben e... Oktay'a avanta. O zaman tamam süre tutuyorum ben sana. Oktay'a avanta vereceğiz. Burada tamam, tamam bak. mı? Başlıyorum. 1 2 3 4. şimdi faire çıktı ne oldu? Ben anlamadım ki neyi. Şimdi faire süre tutuyoruz. Ve... Hayır süre, süre tutuyoruz diye kandırıp gazeteyi <gülüyor> almasını sağlıyoruz galiba değil mi? Evet, çocuk yani bir iddia olmadan pek bir şey yapamıyor. <gülüyor> ama bak, ama şimdi koştu, koştu ya bir yani. de hasta terleyecek şimdi yine hasta olacak abi. Olsun hafta sonu zaten. Pazartesi iyileşmiş olur. Ben insanları öyle bakıyorum artık. Doğru hafta içi başka hafta sonu başka olarak değerlendirirsen. Aman tamam. Allah geldi. Gerçekten 30 saniye içinde düzye döndü çok Tebrik iyi geldi ya. Buyurun efendim Gazetelerde gelince keyiflerde ee, Şimdi işte anladığımız dilden Konuşmaya başladık İçeride nasıl herkesin ellerini ellerine vurdu dedim. Bir daha alan olursa Şimdi önce siz haberlere bakarken bana bir Konuyu açıklar mısınız? Söyle canım Milli takım biraz eleştirilmemiş miydi Son galibiyetinden sonra Son galibiyetinden evet Majestan. maçından sonra ha. eleştirilmişti Şimdi niyet çok seviniliyor Değişik bir şey mi var ortada Beş gol var değişik. Beş, gol, değişik. Gol, Beş yani. gol var tamam da. Geçen sefer de bir gol vardı. Sonuçta bu galibiyet olarak geçmiyor mu kayıtlara? İşte öyle hani arada fark açıldıkça insanlar bir rahatlıyor. Ha bir de daha istekli oynadılar. Öyle bir gerçek var şimdi. Ha. Maçın, Maçın 90'da oynamak mı istememişti? Herhalde öyle. İstemiyorduk ki biz. Maçı, maçı, <gülüyor> maçı seyretmedin de. Efendim? Maçı seyretmedin de. Niye canım seyrediyordun bir ara? Ne zaman se seyrettim ben maç. Hangi o, maçı. Hangi maç seyrettim? O, Eee... Şey Oooh! Galatasaray kupasını alırkenki maçları. Sene 2000 Egey televizyonundan ayır, başından ayırabilene aşk olsun 2000 yılı mıydı? O? Tabii 2000. O da biz miydi? biz seyrediyoruz diye seyrediyordu ya adam. Biz size geliyorduk ya. Benim hayatımda seyrettiğim tek maç Galatasaray'ın. Tek... Evet. E, bir maçını izlemiştim. Ha bilmem ne cehenneminde olacak diye bir maç seyretmiştik ya böyle bir kuru seyirci karşısında. O kupaya Leeds maçı mıydı? Yani Leeds, Leeds maçıydı, United, evet. Leeds United maçı. Ve helal İnmem olsun. de cehennem falan filan, İngiliz cehennemi. İngiliz cehennemi. cehennemi. Bir Stoke emekli adamların stadyumunda bir maç olmuştu. Ve bir onu seyrettim. Evet. Ondan sonra bir de e, Hakan Şükür'ün çıkarılıp yerine İlhan Mansız'ın konduğu milli. milli maçı seyrettim o maç 2000 yani Dünya Kupası 2002 2002 senesinde evet 2002. 2002 senesinin en meşhur maçlarından biriydi evet genel 2004'te maç seyretmedim hiç son 2000... 4 yılı maçsız mı geçirdin abiciğim? bir tane jenerik golü bile seyretmedin mi ne oluyor ne jenerik bitiyor jenerik golü dediğin kardeşim e, go, spor Burik'te... haberlerine geçerken görüntüler oluyor orada gol gösteriyor falan Onlar falan mesela Türkiye Ligi her sene açılışı var Bunun kapanışı var evet. Bir sürü olaylar oluyor İnsanlar yatıyor kalkıyor bunu konuşuyor Hiç bilgini çekmedi Ya kardeşim bunlar ne konuşuyorlar diye şey, Ben, ben. ben 24'ümü Hayır Ben, ben konuşulan her biliyorum ki Takip ediyorsun ama Takip ediyorum da maç seyretmekten haz etmiyorum Maç seyretmeyi sevmiyorum diyorsun evet. Ama konuşmaya gelince böyle. Ma Maşallah ya, O zaman helal olsun biraz spor konuşalım Peki basketbol Seviyorsun onu Hangi sporları seviyorsun biz ondan konuşacağız Söyle canım Basketbolde de en son seyrettiğim maç Zaten herkes herhalde en son onu seyretmiştir Türkiye Serkan'ın güçlüklerle coşturduğu maç Başlama Serkan yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Fahiyo yapma çok korkunç olmuş <gülüyor> Onda da yenildik bütün keyfim kaçtı Canım benim ya sen de 40 yılın başı bir şey seyrediyorsun Bana söyleseniz hangi maçı kazanacağımızı Ben de ona göre seyredeyim bari bir şey seyrediyoruz İstersen Oradasın. bir de iddia oynayalım Hangi bunda, maçları kazanacağına yani. dair Şu Moldova maçını kazanacağımızı Bilseydin seyrederdin 5 gol bir de Beş gol Sıkılmazdın da çünkü bazı maç oluyor Oynuyorlar o kadar bir gol İnsan sıkılıyor yani Ben sana bir açıklama yorumlamanı isteyeceğim ben Yorum yaparım güzel. Cümlelerim, yorum. cümlelerim ne kadar güzel Şöyle demiş Hakan Şükür Belki bundan sonra sahada olacağım Veya olmayacağım ama milli takım iyi yerde olacak. Kararı hocam ve başkanla konuşup vereceğim. Şimdi burada... Başkan, e, gizli özne. Ee... Başkan dediği kim? Ya, hakikaten. Galatasaray kulübü, kulübü başkanı. soy değil mi? Futbol Federasyonu Başkanı. Futbol <gülüyor> Federasyonu, Federasyonu Başkanı. Doğru. Şimdi burada ayrılacak mı ayrılmayacak mı Hakan Çükür? Hadi. Sporla hiçbir alakası yok bunun. Bu tamamen e, ilişki üzerine bir şey. Ayrılmayacak yani, canım belli değil mi bu? Basınla ilişkisi, şeyle ilişkisi ayrılmayacak mı? Tabii canım. Yani şimdi bunu kötü oynadığı bir dönemde böyle iddialı bir lafı söyleyemez. Ama iyi oynayan adam güveniyorlarlarsa tabii ki onlarlar diye havalı havalı konuşur. Bunu şey yapmak için futbol bilmeye gerek yok ki. Lüks konuşuyor. Valla bu adamın televizyon programı yaptırmak lazım. Yani televizyon programı derken <gülüyor> ee, öyle, öyle <gülüyor> lanetan televizyon programı değil. Tabii ki yapıyor zaten. E, bir spor programı ben düşünüyorum Ege ye. ve isim konusunda düşünüyorum şu anda gelip gidiyor böyle isimler gelip gidiyor. Ne olabilir ne olabilir? Ama yanıma ne? kimleri koyacaksınız? O da önemli. Benim bildiğim e, Metin abi var. Metin abi koyabiliriz yanına. Tamam o güzel. Tüm Metin gören. Senin başka tanıdığın var mı bu camiada? Yani bu başka programlardan İlla. da transfer olur. Ha işte Tabii transfer abi. olacaksa ona, ona göre kadro kurulur ama. Metin... Ama sen yorumcu mu olacaksın yoksa programı idare eden mi olacaksın ona göre? Ben yorumcu olacağım canım. Ne idare edeceğim yani orada söz, şey, İdare eden adamın şeydi falan demesi e Biliyorsunuz önümüzdeki haftada Samsunspor Spor maçı var demesi Ama lazım. ben nereden bileceğim Ama deme. yorumcu acaba. olursa da direkt soru sorulabilir sana ya. E, soruları ben şaka şaka cevaplamıyorum. E şimdi canım. diyecekler ki abi 4-4-2 e tamam, oynadı. Ee, Norveç maçında bu taktik nasıl değişmeliydi? Aynen devam mı diyecektim bu durumda? Ya diyeceğim ki o zaman. Evet. 4-4-2-5-3-2 önemli olan galibiyet diyeceğim. Bunu yani bu şey değil ki ya. 4-4-2 de kural değil ki. Böyle Biz çıkmak 4 -4 zorunda diye bir şey yok. 4-4-2 oynayacağız diye Doğruç. bir laf ettikten sonra maç ortasında kardeşler 5-4-3'e dönüyoruz. Takviye alıyoruz. 6-6-2'ye geçiyoruz falan gibi. Bunu yaparsın yani. Çok güzel ya. Çok güzel. Hakikaten. Maçın gidişine göre şimdi ben hani Norveç maçında 4-4-2'yi değiştirmek mi lazım? Ne Ben ne bileyim Norveç'in nasıl oynayacak? Doğru söylüyor adam. Ben, ben... bir laf edeceğim. Norveç'de ben senin program... programın adını buldum. 5. boyut. 3. Yani saattir bomuldu çünkü gözde olabilir ne abi. abi. boyut ya? Ne bileyim abi adam 6-6-2 oynatıyor. Hiç sesi çıkmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 5-4-2 oynattı. <gülüyor> de de 5-4-2 oynattı. <gülüyor> <gülüyor> Onda sesim çıkmamıştı ama 6-6-2 deyince 5-4-2 niye oynamışsın abi? Kaleci 5 -4 -2. yatıyor. Kalecilik yan gelip yatma yer değildir. Doğru. doğru. doğru. Alişan, Hakan Şükür'e mesaj çekmiş maçtan önce. Ne güzel ya birbirlerine mesaj. Biz hiç birbirimize mesaj çekmiyoruz ya. Ben onları özledim. Ben geçen özledim. Ciddi ne yazdım? Pardon. <gülüyor> Senden tek bir şey istiyorum diyor. Ciddi <gülüyor> misin? <gülüyor> Aha. Benden niye istemiyorsun? Senden, seninle ilgili isteklerimi dua ettim şimşekler yoluyla gelsin. Ah canım benim, ah canım benim teşekkür ediyorum. O ikimizin de gelmediği sabah vardı ya hayır. Evet. O sabah işte. O sabah. <gülüyor> <gülüyor> sorun hadi bana sporla ilgili sorun. sporla ilgili sorun. Sporla ilgili sorun. Yorum mu soralım yoksa Yorum, bildiğimiz soruları soralım. mı soralım? Yani biz de aslında tığ tever olduk ha. Biz de bu adam yüzünden etkiliyor. Bu adamı biz spor camiasına kazandıracağımızda bu adam bizi soğuttu. Ben yıllardır <gülüyor> şey diye dolaşıyorum. Yani ben futbol seyretmiyorum falan diye kendimi buldum. Ve halbuki de seyretmekten de hoşlanıyormuşum. Yani kaliteli maç falan olursa seyretmeyi seviyormuşum. Kaliteli maç ne demek ya? Bana birisi kaliteli maçı anlasın ya. Ya mesela şöyle söyleyeyim sana. Bir Galatasaray Liverpool maçı. Mesela bu bir kaliteli maçtır Nereden biliyorsun kaliteli olacağını Belki yatacak bir takım Ya iki tane kaliteli takım var Atıyorum bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı Kaliteli maçtır Kaliteli <gülüyor> maç <olması>. olacağını <gülüyor> bütün, bütün oylar sende var Bir de Trabzon'u şey yaparsan ya Bir, bak, kaliteli bir Trabzon spor, her maçı da... bir Manisa <gülüyor> Kalitedir Şimdi kaliteli takımların her maçı kaliteli olacak diye bir şey yok Değil. Adam yorgulur tatsız olur Bak UEFA kupası maçları aileki bu vakitten sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Lüben lütfen bahsediyorsun. Ne? Nereden? Lübenburg. <gülüyor> o bira markası hani. <gülüyor> Löwenbräu. <gülüyor> i̇şte hemen hemen. Peki Ondan bir şey soracağım. Soracağım. Evet, bu Turgay niye oynamıyor? Tugay. Onu soracağım. Okey, istifa etti ya. Milli takımdan ayrıldı mı? Milli Tugay? takımdan istifasını verdi. veriyor. Ya. ya, ya istifa işte. etti, istifa daha doğru. Hayır, istifa etti, etti. Et. Ne dedi? Kovamazsınız dedi. İstifa ediyorum dedi. Ayrıca GEDEK yani ya komikasında oturmayı. Çünkü gençler geliyor. Tugay abi sen oynamıyor mu ya? <gülüyor> diye yorumdan geçip gidiyorlardı sahaya. Onu sinirleniyor. Vay be adam onu bile takip ediyor. Tugay nerede oynuyor Ege? Tugay şu anda yurt dışında oynuyor. Yurt dışında Hangi oynuyor. Hangi ülkede oynadığını söyle Ülkesini söylüyor. İngiltere'de. Bravo Çok İngiltere'deki ligin adı ne? İngiltere'de Kraliçe Ligi. <gülüyor> ona ne deniyor? Vodafone Süper Ligi <gülüyor> Ne? Premier League e. ha, Orada hangi takımda oynuyor Ya şimdi takımların isim vererek konuşmaya karşı. <gülüyor> Peki İngiltere'de oynayan bir futbolcumuz daha var Kim o Emre Altuğ <gülüyor> <gülüyor> Doğru bence doğru, doğru, kabul, bağıran, yani. doğru kabul ediyorum tamam. Emre Belenöz değil mi Belenöz Doğru Belenöz Belenöz Bele. Bele. Bele, diye değiştirdi İngiltere'de çünkü Doğru çekiyor <gülüyor> <Zor> bir şey <gülüyor> <gülüyor> Yumuşak olmadığı için peki soruyorum devam ediyorum. Sor. Nihat nerede oynuyor? Ama şimdi bu Nihat nerede oynuyor? Futbol yorumcusu sorusu kim? değil ama yorumcu olmak yorum, evet. Yorumcu olabilecek misin? Yoksa sunucu mu olacaksın karar ha, yani bir, bir bir iş şey gerek yok ki. Yorumcunun bir durum vardır Yorumcu Yorumcuya şey diyor sorarak bunun nesi yorum. Nihat nerede oynuyor? <gülüyor> Nihat Aslında nasıl o, oynuyor diye sorar. Yıllarca Turgay Şeren'den de yorumculuk yaptı. Neydi oğlanın adı deyip duruyordu bu. Şu mı? <gülüyor> i̇zaki, inzaki. <gülüyor> Demek ki oluyor. Tabii yani. bir futbolcuların ismini de düzgün bilmesine gerek yok. Yani... Ama sen onu bir söyle Allah aşkına bak. Nihat. Kahveci Nihat. Nerede oynuyor? Onu, onu bilemez abi. Bu ben sene daha mesela önce. Bir, bir programda sıkıştırılarsa diyeceğim. Nihat'ın nerede oynadığı zaten belli. Diye şey yaparım zaten. Doğru güzel bir Mesela hiç bilmediğim bir takım hakkında yorum sorularsa atıyorum. West mesela Angola. Angola. Angola. Mesela nasıl? Sence bu maçta nasıldı Angola? Türkiye maçında Angola nasıldı? <gülüyor> Angola'nın zaten durumu belli. <gülüyor> Angola. Bildiğimiz Angola, Angola. demen lazım. <gülüyor> yani o da, onu da, yani da. da. Yani o da. Ben gibi, rahat gibi edeceğim. De. Benim kendime güvenim. Tam yani. Abi adam vaziyetçi adam zaten. Doğru. Ay Şey yapar yani. Muamelesini falan güzel. Peki şimdi o falan. zaman soruyorum. Grubumuzu biliyorsun Ege. Grubumuzu, Grubumuzu biliyorsun. Evet. Biz varız. Acısıyla tatlısıyla. Yunanistan, Türkiye... Yunanistan, Yunanistan, Macaristan, Norveç, Moldova, evet. Norveç, Bosna Hersek, ve Malta, ve... Macaristan, Macaristan, Bosna Hersek ve Malta Fahir, Malta, Malta Şahini. Tamam. tamam doğru. Peki şimdi gruptaki şansımızı değerlendirmişsin. Grupta şansımız çok yüksek. 3 maç Çünkü oynadım. oyuncularımız genç. Şimdi, Geçen yıl mesela e, bir bocalama dönemi yaşandı ama bu yıl bir toparlama sürecine girildi. İşte skorlarda bunun en güzel göstergesi. Şimdi Norveç'le e, yine seyircisiz mi oynayacağız Norveç'te? Fail bitti. İki maçlıktır cezamız. Üç maç, bir maç, maç, daha, maç daha var. <gülüyor> Norveç'te seyircisiz oynayacağız. Ondan sonra Atina'da Seyirciyle oynanacak. Ama ama şey yapma bak. Biz şey yapmaya çalışıyoruz. Sana iş bulmaya çalışıyoruz Zeyn. Hayır onu... Çünkü son iki maçtan sonra... Siz göreceksiniz önümüzdeki haftalarda... çok saçma oldu diyerek kaldıracaklar. Ben bunu FIFA'dan bekliyorum. Şifa karar veriyorsun? Peki Avusturya-Macaristan. UEFA. Oyefa'dan bekliyorum. Avusturya, macaristan maçında bir Sırp milliyetçisinin <gülüyor> Frans Ferdinand'ı vurmasıyla olaylar karışacak gibi geliyor bana. Frans Ferdinand'ı. <gülüyor> Sence biz bu durumda nerede yer almalıyız hocam? Şimdi, İttifak grubunda mı yoksa? Ya eski şeye bakarsak tabi, <gülüyor> şey yapmak lazım. Başka türlü düşünmek lazım. Güzel söylediniz. Peki... Ee, Bosna Hersek'te Yunanistan maçı vardı dün ve Yunanistan 4-0 kazandı. Olabilir. Bundan sonraki şansını nasıl değerlendiriyorsun? En büyük rakibimiz kim grupta? Yunanistan'la yani Oktay'ın sorduğu şu e, Yunanistan'ın Survivor'daki şansı ne olur bu durumda? <gülüyor> ben Yunanistan'ın futbolu da çok atılımları içinde görmüyorum gerçekten de. Daha çok basketbola yatırımlar yaptılar son yıllarda Meyvelerini de topladılar tabi. Ama yani bütün eski futbol sahalarını basketbol sahasına çevirince ne oldu futbolda? <gülüyor> Düşüşler oldu. O da Yunanistan ciddi rakipti. Bizi zorlasa zorlasa ee, Norveç, karşı Norveç'te zayıf takım olmakla beraber kimse zorlayamaz bir <gülüyor> sefer. <gülüyor> kimse bileğimizi böke, bökemez. Bökemez. bökemez, bökemez. <gülüyor> ee, peki hocam. Sor. 2008, Avrupa Şampiyonası. Kimler gider mi diyorsun? Kimler gider? Grubumuzdan kimler gider? Biz, ben, biz gideriz, onu söylüyor. Gönül istiyor ki... Bütün, Herkes iz. Bütün grup gitsin yani. Çünkü bir kaynaşma oluyor kupaya kadar. Tanıyoruz birbirimizi en azından. Bak bu çok güzel, mantıklı aslında. Yani bunu bir tatil gibi düşünürsen, grupla tatil her zaman faydalıdır. Daha ucuz olur ha. Daha da ucuz olur. Otelinden şeyine kadar. Ama tabii ki bu futbol, kimi gideceği belli olmuyor bazen diyorlar küçük gitmeyecek öyle olabilir yani hey, son yani. dakika iptalleri oluyor bir de kaç kişi gidecek bizim gruptan onu hatırlatalım bizim bizim, şimdi bizim bizim <gülüyor> takım giderse bizim ekip 26 kişi onu demiyorum olarak takım kaç, gruptan kaç ülke Ay, hocam kaç kişi gidecek deyince 2-2 gideriz. biz gideriz Yanımız bir de da da... en sevdiğimiz takımı alırız yanımızda da Macaristan gider Macaristan mı ha Hacıristan'da büyük atalımlar olacak. Peki maçlara bakacağız demiştim Hangi alanda? Turizm. Turizm. Hocam vallahi teşekkür ediyoruz. Spor, spor dünyası sizinle gurur duyuyor. Hem tarafsız bir göz, hem peki son olarak, son olarak bir şey son. Siz ama yani şimdi şu dinleyen insanlara spor programı dinledi kafasını verecek şekilde konuşmuyorsunuz ki. Hangi spor programında bir kişiye iki kişi soru soruyor? Ama bu... bir tartışma yok aranızda. Sen diyeceksin Macaristan gitmez şu gidecek. Siz niye kemiksiz olarak duruyorsunuz karşımda? Sanki Hı. beni sınava tutarmış i̇şte. gibi. Ben diyeceksin ki Macaristan gidemez saçmalar. Ben de sana en güzel şekilde izah edeceğim. İyi de şimdi burada da yani sen mesela bir öngörü getirmişsin sen bu konuda. Sen şimdi Rüşt'ünü şimdi ispat ettin. Tam, evet yani onu tam tersi söyleyerek seni de mahcup etmek istemiyoruz. Yani. Macaristan'a bakıyoruz. Mahcup şu anda Rüşt'ü ispat ettin. Grupta 5. <gülüyor> tamam mı? Evet. O yüzden ee, haftaya 2008 Dünya Kupası'nda 50 tane program yaparız burada. Senin can sağ olsun. 50 tane programda da milli takımı da alırız. A'dan Z'ye milli takım diye bir güzel bir program yaparız mesela. Ben öyle hakikaten. milli de programı yapsam şey diyeceğim mesela böyle, Ahmet Çakar'a git. Yalnız bir sadece yorum yaptırmıyoruz diye. <gülüyor> insanlar... Ahmet Çakara mı gideceğim? Hı -hı. Daha düz, keşke birine gitseyim. Niye gibi. ben pır şey pırlanta demeyeyim de en öne çıkan isimleri toplamak isterim. İşte mesela onların arasında sivrildi Siz ezdim geçtim şimdi bana ne katkısı var doğru Peki Aa, mesela bağlı. hani böyle spor hakkında konuşan yorumcular evet. sadece futbol hakkında değil mesela yeri geldiği zaman basketbol yeri geldiği zaman formula. efendim bunlar hakkında da konuş. senin de böyle bir politikan olacak mı yoksa ben sadece futbol öyle konuşunca futbol konuşan beyler diye terstenme politika olacak benim çünkü programımızın adı 5. boş. <gülüyor> 5. boyutu sonunda geldik çocuklar. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Twitter'la bakalım sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında buluşmak dileğiyle. Otça galaydin. Günay ay ay ay ay aydin.